Yeni Asya yayınları sunar Emirdağ'da bahar Yazan Niyazi Birinci Yöneten Ahmet Çelik kıklı pencerede bir tutamlık gökyüzü bir buketlik yıldız hemen herkes uyurken üstat yıldızlarla aşır neşir yıldızların arasında bir dünya kurmuş kendine orada yıldızlaşıp dünyalaşmış ilahi kandillerde sonsuz varıyor sınırsız düşünmeyi seviyor bir kısmı Arzımızdan bin defa büyük... Ve büyüklerden bir kısmı... Top güllesinden 70 derece süratli... Yüz binlerce gök cismini... Yıldızları, galaksileri direksiz tutan kimdir? Boşlukta döndüren... Çarpıştırmadan hareket ettiren kimdir? Hiçbir kargaşaya meydan vermeden çizdiği yörüngede... Takdir ettiği vazifeyi yaptıran kimdir? Şuursuz cansız varlıkları bile emrine alan, gökyüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden, pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevrayla gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette, hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema lafaları gibi seyirci mahlukatına gösteren, bir tezahürü rububiyet ve rububiyet faaliyeti içinde görünen, teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif ve tavziften mürekkep bir hakikat. Bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bir müşahade eder. On bir aylık mahkumiyetinin dolmasına çeyrek var. Ama sevgisizlikle kuşku, yeni tuzaklar kurmak için seferber. Hemen her gece alınıp tekrar tekrar sorguya çekiliyor. Şikayetçi değil, aksine bu vesileyle gerçekleri anlatabildiği için halinden memnundur. Hemen her gece gibi bu gecede gardiyanın sesi tefekkürüne düştü, zamanı yıldızlardan dünyaya indirdi. Hoca efendi, hoca efendi uyuyon mu? Müdür beyimiz zatınızla yine görüşmek istiyor. Yine mi sorgu sual? İnsaf birader. Gecenin bir vakti, olacak iş mi? Bir değil, beş değil. Her gece aynı şey, yetti be. Bırak durun lan, sanki biz verdik emri. Bana ne horozlanıyorsunuz? Gidin savcı beyime söyleyin. Varın müdür beyime söyleyin. Emir aldık, geldik. Ne heştanıyorsunuz ki? Aldık da koyu verdik mi oracıya? Her seferinde aldığımız gibi getirmedik mi? Bu gece olmaz Varsa öyle beylerinden koş vermiyordu. Sağ olun babam. Yatacıklarınıza girin, zıbarın lan. Bu gece vermeyiz gardiyan baba. Bu gece mübarek kandil, ölürüz de vermeyiz. Bana ne kızıyorsunuz be? Sanki ben vermişim emri, ben çığırmaktayım. Emir kuluyuk şunun şurası. Yoksa ister miyik hazreti mübarek gecede rahatsız etmek? Açılın hadi, vokuat çıkartma. Bırakın, bırakın. Biz bu yola çıkarken her ezaevi, her cefayı göz aldı. Uyur gidelim kardeşim. 1936 yılı baharı. Eskişehir hapishanesinin dört duvarı arasında geçen 11 ayın sonu. Ve gardiyanın dudaklarında ilk defa gülümseyen bir müjde. Hoca efendi müjde tahliye oluyorsunuz. Esasında savcı bey birkaç gün daha dut çekti. Lakin yazıktır, günahsızdır dedim. Beni gırmadı sağ olsun. Müdür beyle birlikte seni bekliyorlar. Peki ya biz ne olacağız? Hiç. Kalacağınız burada, cezanızı dolduracağınız. Canına yandım. İşte şimdi zindana döndü bu zindan. Buyurun Huca Efendi. Savcı beyimizi bekletmeyek. Ayrılık anı matem saatidir. Bütün gözler... Bütün gönüllerle birlikte ona dönük. O ise gönlünü bir derin sevdaya açmış. Bütün sevgileri Allah sevgisinde bulmuş. Bakışları herkesi kucaklarken sözleri mahkum bedenlerin hür vicdanına yerleşiyor. Bizler hakikaten daima beraberiz. Evet yolunda da inşallah bu beraberlik devam edecek. İmani hizmetinizde kazandığımız ebedi sevaplar ve ruhi ve kalbi faziletler ve sevinçler... ...şimdiki geçici ve muvakkat gamları ve sıkıntıları içe indirir kanaatindeyim. Şimdiye kadar Risale-i Nur şakirtleri gibi çok kutsi hizmette çok az zahmet çekenler olmamış. Evet, cennet ucuz değil...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 Yalnız çiçeğime iyi bakmanız şartıyla Abdest suyuyla sulamayı unutmayın Kapıya yürüyor O kapıya yürüdükçe Elem terliyor cezaevi kovuşu. Acı soluyor Bencere kenarındaki karanfilin boynu bükük Katmerli yapraklarında parlak damlacıklar Islanmış mı ağlamış mı belli değil Kapıda durup dönüyor. Bir eliyle siyah cübbesinin önünü tutmuş cezaevi arkadaşlarına bakıyor. Dudaklarında titrek bir tebessüm. Sarığından taşan saçlarında ak gülücükler. Allah'a emanet olunuz. Buyurunuz hoca efendi şöyle oturunuz. Bizdeki misafirliğiniz bitti. Artık hür sayılırsınız. Hür olmak mı sayılmak mı? Sizin anlayacağınız serbestsiniz. Lakin Kastamonu'da ikamete memursunuz. Kusura bakmayın elimizden bir şey gelmez. Emir kuluyuz. Allah'a kul olmak varken. Doğrusu sizde hiç yardımcı olmadınız. Her şeyi anlatsaydınız belki kurtulurdunuz. Kurtulmak mı? Ben kendimi hiçbir zaman mahkum olarak görmedim. Çünkü dinin menettiği hiçbir şey yapmadım. İnsan vicdanen müsterih ise... ...dar hücreler kainat kadar genişler. Hapis yağız, sürgün fark etmez. Hem madem her şey geçici ve fanidir... ...ve ölüm ölmüyor... ...ve kabir kapısı kapanmıyor... ...ve zahmet ise rahmete kalboluyor... ...elbette biz sabır ve şükürle... ...tevekkül edip sükut ederiz. Neyse, da oturacaksınız. Size iki jandarma refakat edecek. Hemen yola çıkmanızda umarım bir mahsur yok. Eşyalarınız hazır mı? Hazır. Hepsi şu kucağımdaki çıkının içine. Ee, o çıkında neler var? Bir çaydanlık, biraz çay, dört bardak, iki kaşık... ...temiz bir gömlek, üç parça iç çamaşırı. İsterseniz arayabilirsiniz. Hayır, hayır istemez. Siz yalan söylemezsiniz. Pekala, hemen yola çıkabilirsiniz. Vehimler vehimler kafalar dar ufuklu dar ufuklara karanlık bulutlar yığılmış karanlık ama yağmursuz kupkuru gözler ağlamayı çoktan unutmuş tek rahmet damlası düşmüyor dar ufuklu kafaların içine. Bediüzzaman üç aydır Kastamonu Çarşı Karakolu'nun zoraki misafiri. Ne istediği yere gidebiliyor, ne dilediği yerde ev tutup oturabiliyor. Görüşebildiği insanlar ya jandarmadır ya da polis. Üç ay sonra karakolun tam karşısında iki odalı bir ahşap eve yerleştiriyorlar onu. Sık sık dağlara çıkıyor. Onu dağlarda görenler, dağ dağa kavuşmuş diyor. Hangisinin daha haşmetli, daha izzetli bir duruşla, Meydanlara meydan okuduğunu kestiremiyorlar. Kastamonu'da dağın dağla buluştuğu günlerde zirveler fikirle örülüyor. Çiçekler, kuşlar, ağaçlar, kelebekler bir bir okunuyor. Her mahluk onun gözünde değişik yorumlar, değişik manalar kazanıyor. Daha doğrusu asıl manasını buluyor.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 ...heyecanını ve gazabını ve hiddetini... ...çıkmalarıyla teskin ederek... ...zemin o dağların fışkırmasıyla ve menfeziyle teneffüs edip... ...zararlı olan sarsıntılardan ve zelzele-i muzırradan kurtulup... vazifeyi i devriyesinde sekenesinin istirahatlerini bozmuyor. Hem mesela dağların içinde zihaya da lazım olan... ...her nevi membalar, sular, madenler, ilaçlar o kadar hakimane ve müdebbirane ve kirimane ve ihtiyatkarane iddihar ve ifzar ve istif edilmiş ki, bilbedahe, kudreti nihayetsiz bir kadrin ve hikmeti nihayetsiz bir hakimin hazineleri ve hizmetkarları olduklarını ispat ederler. Nereye gitse polis peşinde... Peşindeki polis, üstahının saatlerce diz çöktüğü yerde dalgın dalgın bakınmasını ve düşünmesini hep merak ediyor. Kanatlarındaki rengin özünü okur gibi kuşlara bakmasının, ötüşlerini anlar gibi dikkatle dinlemesinin sırrını çözemiyor bir türlü. İşkilleniyor. Kuşlar ona bir yerlerden haber getiriyor olmasın? Hocam, kuşlar konuşur mu? Zikrederler. Yani konuşmazlar mı? Kendi dillerince. E, kuş dili öyle mi? Peki insanlar anlayabilir mi ne dediklerini? Dinlemesini bilenler anlar. Zaman, zulmün kıskacına kısmış bile olsa akıyor. Zamanla yarışırcasına çalışıyor Bediüzzaman. Ayetül Kübra isimli eser... ...büyük kainat kitabının bir özeti olarak yazılmış ve has talebelerinden Tahiri Mutlu'nun insan üstü gayretiyle İstanbul'da 500 adet basılmıştır. Bir de rahat bırakılsa, ah bir rahat bırakılsa da dilediği gibi eser yazmasına müsaade edilse, kainatı satır satır okuyup kitaplaştıracak, Kur'an'dan delillerle destekleyip insanların önüne koyacaktır. Ama serbest dolaşmasına, rahat çalışmasına izin vermiyorlar. Çünkü ...yalan dünyalarının başlarına yıkılmasından korkuyorlar. Kar, Karadağ'dan birkaç selam gönderdikten sonra... ...nihayet şehre inmiş. Kastamonu, kışın ak kefeninde uyuyor. Kime evler sıcacık, ocaklar, sobalar kütür kütür... ...kime evler buz soluyor. Üstadın iki katlı ahşap evinde... Buz gibi sessizlik ve karda tekerlek izleri. Kar sessizliğinde kanı gıcırtısı. Kanı tepeleme odun yüklü. Alaca öküzün burnundan buhar çıkıyor. Arabanın gerisinde çaycı Bedü Bediüzzaman'ın kaldığı evde soğuk yüreğindeki sevgiyi üşütünce bu işe bir çare bulmaya çıkmış. Çayhaneye uğrayıp bütün hasılatı cebine koyduktan sonra oduncuya koşmuş. Kanı'ya yüklediği odunu üstadına götürüyor. Götürürken de odunları ondan habersiz nasıl odunluğa taşıyacağını düşünüyor. Haberlenirse kabul etmez diye korkuyor. Hadi Allah öküz biraz daha hızlı. Dur bakalım emeğen mi? Hele dur bak ne diyeceğim dur. Giderken deneyecek bekçibaşı. bekçi başı. Acelem mi var? Var desen bir yolunu bulup acele etmeyi de yasaklarsın öyle ya. Ya sen beni hepten yanlış bellemişsin birader Aslına bakarsan Hoca Efendi'yi sevmiyor değil Beni alakadar etmez Hadi hadi alakadar ettiğini biliyorum Has müritlerinden diye misin sanki Odun gösterisinde ona top tüfek Götürmüyor mu şimdi La bela. Nasıl top tüfek Basbaya top tüfek işte Bildiğimiz Şu odunların altında Saklı olan cisden ...ne var bakalım o odunların altında... ...odun var elbet, başka ne olsun... ...hoca efendiye gidiyor ha... ...canımın istediği yere gider... ...odan mı yasak yani... ...odun götürmek elbette yasak ya. canım... ...illakin odunun altında... ...top tüfek götürmek yasak... ...yok mu diyor öyle bir şey yani şimdi? ...yok, yok... ...topla tüfekle ne işim olacak ki benim... ...isyan, isyan... ...o oh, ahşap evde neler döndüğünü hükümet... ...bilmiyor mu belledin... ...ne dönüyormuş... Hadi uzatma da yık odunları <gülüyor> zaten Yıkılmalıysa kendin yık Senin bileceğin iş Ya şuracıya yıkarsın Ya da karakola gelirsin benimle Adam tutup yıktırırız Parasını da kesenden ödersin Yani şimdi beni karakola mı çekeceksin İyi bildin Bir devlet memuruna karşı gelmekten Zabı tuttum o işin bitirtti Şimdi yıkıyor mu Yıkmıyor mu Hükümet adamının vaktini almak cülümdür. Cezai müstezimdir. Gayri keyfin bilir. Yıkalım bakalım, yıkalım. Belki bir şey yapmış. Ama kızma bak vazifedeyiz. Şüphemiz mucib oldu, araştırdık. Gördün işte, artık yükleyebilir miyim? Şimdi e, yani Şunun yarısını bizim eve yıksan... ...günaha mı girersin? Hem de boyunca. Baksana bir dost nasihatı. O evden uzak dur tamam mı? Kerle zararı karıştıran... ...gençleri de ırak tut. Senin gibiler neyse ne de... ...gençler o yaşta fişlenirlerse... ...hayatları boyunca sürünürler. Hiçbir devlet... ...işine adım atamazlar. Anladık anladık. Aksileşme... Adam gibi sorduk, adam gibi cevap isteriz. Şeytan diyor, kap yerdeki yarmalardan birini kafası bulur diye... Biz müsbet harekete memuruz kardeşim. Elimizde nur var, topuz yok. Yine ferman çıkıyor bir yerlerden. Çıkan ferman Kastamonu'da yürürlüğe giriyor. Bahane çok. Güya Denizli'de yakalanan talebelerinde eserleri, mektupları bulunmuş. 18 Eylül 1943 gecesi kabaralı postalların sesi iki katlı cumbalı ahşap evin kapısında kesiliyor. Ve kapıya yumruklardan sonra tekmeler, dipçikler iniyor. Açın! Açın kapıyı! Kapımız kilitli değil buyurun. Hoş geldiniz komiser kardeş. Bir kalk bakalım. O da ne arayacağız? <gülüyor> Beddua be be etme hoca yoksa karışmam. Ben dua etmem. Buyurun arayın. Didik didik arıyorlar. Buldukları birkaç mektup, birkaç kitap. Kabaralı postalların sesi uzaklaşırken... ...iki katlı cumbalı ahşap ev... icranını içine çekip... Sessizce hıçkırıyor Hocanın mektuplarına bakabildin mi savcı bey Dün gece geldi vali bey ee, Okuyacak birini henüz bulamadım i̇yi, Senin okuman yazman yok mu Efendim biraz eski yazı bilirim Ancak biraz bilmek bunları okuyup anlamaya yetmiyor Zannedersem bu yazıyı çok iyi kıraat eden birini bulmamız lazım Buldum bile işte muhterem parti başkanımız buradalar. Eski yazıyı da gayet iyi okur. Değil başkanım? Bir gün müsaade edin hepsini okup bitirin. Usulen bir rapor yazmanız da gerekli başkanım. Olur. Kitaplarda suç olduğuna dair bir rapor hazırlar. Savcı bey bizim hakime söyle de parti başkanımızın ehli vukuf tayin edildiğine dair bir karar yazı versin. Baş üstüne Vali Bey. Yalnız hukuk kendi Bırak efendim, bırakın şimdi hukuku falan. Harp halindeyiz canım. Her şey kitabına tamamı tamamına uymasa da olur. Siz bilirsiniz. Saydı başımızdan atalım. Gönderelim Ankara'ya. Vekil Beyefendi Hazretleri nasıl istiyorsa öyle yapsın. Ben uğraşmaktan bıktım, usandım. Çok haklısınız Vali Bey. Hoca partimize de hor bakıyor. Geçen ay halk evinde düzenlediğimiz baloya... ...neden haktan kimse gelmedi de... Biz bize kaldık bakalım. Hı? Bunun yüzünden işte... ...el altından haber uçurmayacağı haliye... ...giden kafir olur demiş. Güvenilir bir partiliden duydum. Tamam, tamam savcı bey. Sevk sebepleri arasında bunu da zikretmeyi unutmayın. Vay canına. Tam bir intilap düşmanı. Canım böylelerini yaşatır mıyız ya? Yani? Halim Allah. Partimizin içini oyuyor. Sağ olun efendiler. E, toplantı bitmiştir. Hepimizin gözleri aydın olsun bir siyasi mücrimden kurtuluyoruz. 1943 yılı Ramazanı. Ankara. Bir mazlumun narına yanar gibi sıcak, tozlu, bunaltıcı. Ankara valisi Nevzat'tan doğan görüşmek istiyor onunla. Vekil bey'e söz vermiş. Sarığı çıkarttırıp kasket giydirecek. İşe suçlamayla başlıyor. Hoca efendi, siyasetimize yine karışmışsın. Biz ehli dünyanın siyasetine karışmıyoruz. Bizden zarar te etmek divaneliktir. Kur'an bizi siyasetten men etmiş ta ki elmas gibi hakikatler ehli dünya nazarında can parçalarına inmesin. Değişik görüşler ortaya atıp aramıza fitne sokuyorsunuz. Biz bütün kuvvetimizle anarşiye bir set düzül karneyn gibi bir sedd-i kur'ani tesisine çalışıyoruz. ...bize ilişenler anarşilik ve belki komünistliğe zemin ishar ediyorlar, hazırlıyorlar. Hükümeti endişeye sevk ettim. Seninle uğraşmaktan daha mühim işlerimiz var. Yeni bir menemen istemiyoruz. Eğer üzerimde bütün Müslümanların mesuliyetini hissetmesiydim, ...eski hayatım gibi ilmin izzetini korumak ve hakaretlere ve baskılara karşı koysaydım... ...şimdiye kadar on menemen, on şeyh Said isyanı gibi hadiselere... Bana zulmedenler sebebiyet vermiş olacaktı. Ama sabrediyorum. Uzatma hoca. Sen de şapka giyeceksin. Bütün memleket şapka giyiyor. Bu memlekette yaşamak istiyorsan giymek mecburiyetindesin. Ben sizin ecdadınızı temsil ediyorum. Münzevi yaşıyorum. Kıyafet kanunu Münzevilere, yapayalnız yaşayanlara tatbik edilmez. Dışarı çıkmıyorum. Beni zorla siz çıkarıyorsunuz. Ramazan'ın son günleri. Üstad sahursuz oruç tutmakta. İftar yemeğini bile bazen bulamıyor ve sadece suyla iftar ediyor. O sıralar 70 yaşlarında. Hasta ve kim bilir kaç gündür aç. Ne yediğini merak etmeyenler ne giydiğine bakıyor. Sarığı çıkaracaksın anlaşıldı mı? Al şu kasketi başına getir. Sabrı taşmıştır. Dirilmiş Birden gençleşmiş Doğu cephesinde milis alayı kumandanı Olduğu sıralardaki coşkunluğuna ermiştir Ölüm Bir terhis teskeresidir gözünde Ebedi vuslattır Vaktiyle Rus başkomutanı Nikola Nikolaviç'in karşısında Nasıl kükrediyse Aynen öyle kükrüyor valinin karşısında Bana bak Nevzat Bu sarık ancak bu başla birlikte çıkar Elindeyse başımı al Sarığımı alamazsın Götürün Denizli hapishanesine... ...sevenlerinin yanına atın. Bediüzzaman... ...Denizli'ye götürülüp... ...gece yarıları evlerinden zorla alınarak... ...cezaevine konan talebelerinin... ...arasına konuyor. Denizli hapishanesine... ...bahar gelmiştir. Gül açmış, rutubetli duvarlar... ...zikre ve fikre açılmıştır. Hapishaneler zamanın umurunda değildir. Engin bir hizmet şuuruyla büyük kainat kitabının özetini yazıyor hicramlı yüreklere. Yaz kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Meyve Risalesi. Ne yazıyorsunuz? Müdafamı hazırlıyorum. Müdafaa hakkı kutsidir. Verin şunu bana. Hem suçluyorsunuz ...hem de müdafaa hakkı tanımıyorsunuz. Birkaç gün içinde... ...önce bir dilekçe verip iddianameyi istemiştim. Gönderildi. Ama sadece 15 dakika... ...incelememe izin verildi. Ben yaşlı ve hastayım. Sayfalar dolusu bir iddianameyi... 15 dakikada nasıl okurum? Kendinize öyle uzun boylu... ...savunmanıza gerek yok. Vay hele... ...nelerde yazmışsınız böyle ha? Mahkeme reisi Ali Rıza beyefendi... Hukukumu müdafaa etmek için ehemmiyetli bir ricam ve talebim var. Ben yeni harfleri bilmiyorum ve eski yazımda pek nakıstır. Hem beni başkaları ile görüştürmüyorlar. Adeta tecrüt mutlak içindeyim. Hatta iddianame de elime tutuşturuldu ve 15 dakika sonra benden alındı. Hem avukat tutmaya iktidarım yok. Hatta size takdim ettiğim müdafatımın çok zahmetle bir kısmını gizli olarak ancak yeni harflerle bir suretini alabildim. Zaman zaman bir ses yankılanıyor duvarlarda, demir parmaklıkta sönüyor. Meroğlu Hafız Ali sorguya eh, Bu kaçıncı sorgu Cemiyeti ne zaman kurdunuz? Cemiyet değil cemaat Peki peki öyle olsun ne zaman teşkil ettiniz cemaatı? Biz etmedik Resulullah teşkil ve tesis etti 1400 sene kadar önce Kaçamak yapma bize hapise atabileceğimiz isimler <Gülüyor> Attıklarınız yetmemiş mi? Kesbe. Bu sohbet değil resmi istintattır Sorgudur. Söyle bakalım. Said Nursi'nin yazdığı bütün kitapları okudun mu? Evet. Ben Risale-i Nur'un hemen hemen tamamını anlayarak okuduğum gibi... ...üstadım Said Nursi'nin de 12 sene seneye yakındır en gizli ve en ince esrarına kendimi vakıf biliyorum. Şu halde isyana hazırlandığını da biliyorsundur. Ne Risale-i Nur'da ne de üstadımda emniyet ve asayişe zarar verecek bir emare bir meyil görmedim. Bilmiyorum ama asayişe yardım ettiğini biliyorum Seni falakaya yatırsam belki hatırlarsın he? Başımı alsanız yalan söyletemezsiniz İdama gittiğini görmüyor musun? Üstadınla birlikte asılacaksın İdama ebediye gitmekten iyidir Yahu canından da mı korkmuyorsun bir be adam? Ben böyle bir idamlık şehit olacağımdan hasretim O değil cellat alacak Canım Allah emanetidir istediğinde alır Cellatlar ölüm takdirinin sadece aletleridir Vade yetmemiş cana kimin haddi var ki ilişsin? Ben üstadımdan bunu öğrendim, bunu söylerim. Şu yaşıma geldim, senin gibisini görmedim. Bu nasıl sevgi, bu ne biçim bağlılık anlamak mümkün değil. Götürün şunu, götürün! Gözüm görmesin, götürün şunu! Bu engin tefekkürü... Ve Allah'a derin teslimiyeti, iradesini alabildiğine kuvvetlendirip, direncini akıl almaz ölçüde arttırmış, zindanlar zikirhaneye dönmüştür. Nemrud'un koca ateşini gülüstana çeviren Allah, isterse zindanları zikirhaneye çevirir. Yine Allah dilerse, bir topal sivrisiniye, uluhiyet iddia eden Nemrud'u yere vurdurur. Hiçbir taşkınlığa fetvası yoktur anlatmak vardır, tebliği vardır, sükûnet vardır, cesaret vardır. Mahkeme de bir meydandır ve bu meydanda küfrü mutlakla şükrü mutlakın savaşı verilmektedir. İnanç, inançsızlığın karşısında cesur, diri ve hamlecidir. Kur'an kendi sırrını açmaktadır mahkemeler vasıtasıyla. Bir başka biçimde kendini okutmakta, kendini savunmaktadır. Ankara'da meydana getirilen ilmi kurul, el konulan bütün kitapları ve mektupları didik didik etmiş, haftalarca incelemiş ve Bediüzzaman'ın siyasi bir faaliyetinin bulunmadığı, mesleğinde tarikatçılık ve cemiyetçilik olmadığı, eserlerinin dini ve ilmi eserlerden meydana geldiği Kur'an tefsirleri olduğu sonucuna varmıştır. icabatı düşünüldü. Said Nursi bütün ömrünü ulum diniye tahsiline hasredip bu mesail ve teteboatın neticesi olarak kaleme aldığı Risale-i Nur namındaki eserleri şakirtleri tarafından teksir olunarak bazı meraklı kimselere verildiği ve bu suretle Said Nursi'nin eserlerine rağbet gösterilerek kendisine karşı dini bir bağlılık beslendiği Kanun cezanın 163. maddesi hükmünü ihlal etmemiş olduklarından, ittifakla beraatlerine karar verilmiştir. Beraat. Ama dokuz aylık iskenceli cezaevi hayatında birkaç fire verdikten sonra. Bediüzzaman'ın ilk talebelerinden Hafız Ali, işkenceli hayata daha fazla dayanamamış, nihayet hapishane birinde ölmüştür. O şimdi... Denizli kabristanında insana ölümü sevdiren bir mezardır. Ölümüyle dirilişin hikayesi mezar taşında yazılı bir mezar. Hapishanede beraat kararını alamadan dünyasında gülmeyen Isparta İslam köyünden Ömeroğlu Hafız Ali ruhuna Fatiha. O mezar taşı bir destandır aslında okuyabilenler için. Dirilişin, şahlanışın ve hizmet uğruna sınırsız fedakarlığın destanı Yine sürgüne gönderiyorlarmış Nereye? Bir dağ Hangi dağ? Hangi dağdı yahu? Aa, buldum Emirdağ Bunu nasıl yaparlar? Böyle bir alim Emirdağ'a sürülür mü? Tek başına ne eder, ne yer, ne içer? Ben hizmetine talibim. Dağda da olsa, bağda da olsa hayatımın sonuna kadar ona bakarım. Kim talip olmaz ki böyle bir şerefe? Mekansız ve imkansız bir yolcu. Dünyaya önem vermediği için dünyalılar ondan intikam alıyor gibi. Bir yerde durdurmuyorlar. Kah Vanlıdır, kah İstanbullu, kah Ispartalıdır. Volga kıyısındaki mescidi mekan tuttuğu da olmuştur. Ama hepsi kısa sürmüş, tekrar tekrar sürülmüştür. Van'dan Burdur'a, Burdur'dan Barla'ya, Barla'dan Isparta'ya, Isparta'dan Eskişehir'e, oradan Kastamonu'ya, sonra Denizli'ye derken Emirdağ. Emirdağ'da hükümet doktorluğunun yanı sıra, iskan müdürlüğü görevini de yürüten Doktor Tahir Bey, Bediüzzaman'ı, Emir nüfusuna kaydedip sürgün olarak geldiği notunu da düştükten sonra duraklayan kalemini masaya koyuyor. Karşısında duran mazinin haşmetine dalgın, biraz kırgın ve alabildiğine buruk bakıyor. Bir şeyler söyleme gereği duyuyor. Söylemezse uzayıp giden sessizliğe bütün şuuru düşüp sanki kaybolacaktır. Efendi Hazretleri İnşallah burada rahat edersiniz. Sizi rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Bana ıstırak veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yok. Bediüzzaman'ın davasına bir ömür vakfetmiş Zübeyir Gündüzalp o günlerde kavuşuyor üstadına. Pek kimseye açılmayan kapı Zübeyir'in önünde açılıyor, huzura giriyor. Buyur kardeşim. Adın ne? Ziver efendim. Hoş geldin Zübeyir kardeş. Sefalar getirdin. Zübeyir değil efendim, Ziver. Anladım Zübeyir kardeşim. İnşallah ileride seni yanıma alırım. Delikanlı Ziver olarak girdiği huzurdan Zübeyir olarak çıkıyor ve yeni ismiyle hizmet tarihinde ebedileşiyor. 700 zaman başta olmak üzere Emirdağ'da muhkim tanınmış mülteciler isim isim tespit edilerek 23 Ocak 1948 gecesi toparlanacak ve derhal Afyon'a sevk edilecekler. üstüne. Hocanın talebeler arasında memur var mı? İki taneci. Ya tüccar? E işte bir aile. En tanınmışlarını seçin isimlerini adreslerini yarına kadar hazırlayın vilayet emriyle harekete geçiyoruz. Tevkifat mı? Sen dediğimi yap gerisine karışma. üstüne. Emirdağ'da kupkuru, sessiz, kaskatı bir gece. Ay yok, yıldız yok, yağmur yok, gece rahmetsiz. Karanlıkta el fenerleri, yıldız böcekleri gibi göz kırpıyor. Karanlıkta mataralar şakırdıyor. Matara şakırtısında ve ayak sesinde yırtılıyor sessizlik. O gece de evler basılıyor. 15 kişi bağlanıp götürülüyor karakola. Bediüzzaman başta olmak üzere hücrelere konuluyorlar. Kimi yürekler parçalanıyor o gece. Her parçası vicdanlara düşüp kanatıyor. Bir jandarma kapının kıyısına çömelmiş ağlıyor. Sonra kaputunu dürüp uzatıyor kapıdan. Hocam şu kaputu giy sıcak tutar. Merak buyurmayın hocam temizcedir. Sağ ol kardeşim. Kaputunu giy nöbetine devam et. Gün Cezayir'i. kişilik koğuşta tek başına bir ihtiyar. Duvarlar sulu sepetken kara çektiğinden sırsız sıklam. Demir parmaklıklı pencerenin camı parmak kalınlığında buz. Altında ince bir yatak, üstünde tek battaniye. Rüyaları bile üşütecek kadar soğuk, acımasız bir dünya bu. Bu dünyada ağaç yok, çiçek yok, güneş yok. Kısacası hayat yoktur. Sadece yasaklar var. Bediüzzaman'la görüşmek yasak. Mektuplarını vermek ve ondan mektup almak yasak. Konuşmak, selamlaşmak yasak. Battaniye vermek, koğuşuna soba kurmak, mangal koymak yasak. Arada bir bahçeye çıkarılan mahkumlar pencereye bakıp iç çekiyor. Bazıları temenni açakıyor diye koğuşunun tek penceresi de tahtalarla kapatılıyor.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 Bu mutasarrıfı hakimi ve Malik-i Rahim'i tanımayan... ...bu zemini ahmak sofestahirler gibi mahsulatıyla inkar etmeye mecbur olur. Kalemi de biter. Ve yalnızlığı sürerse kanıyla yazmayı deneyecektir. Her nasılsa o yalnızlıktan alınıp tıraşa götürüldüğü gün... ...genç talebelerinden öğretmen Mustafa Sungur... ...adım adım sokuluyor yanına. Üstadının aynadaki süzgün çehresine bakıp... ...salıyor gözyaşlarına. Önüne diz çökememek, el öpememek... ...ne büyük işkence. Ağlamak geceli. Zayıf görünmemeliyiz. Boyun yediğimizi düşünmemeliler. Belki hayatta kalmayacağım. Bütün mevcudiyetim... Vatan, millet, gençlik ve alemi İslam ve beşerin ebedi refah ve saadet uğruna feda olsun. Ölürsem dostlarım intikamımı almasınlar. Ebediyet yolcusunun vasiyeti granit taşları eritecek kadar içliyken sungur nasıl ağlamasın? Sarsılarak, hıçkırarak ağlıyor. Her şeyi göze almış, üstadının ellerine sarılmıştır. Gardiyanlar kaptıkları gibi gencecik öğretmeni... ...yirmilik delikanlıyı bodruma çekip falakaya yatırıyorlar. Ayaklarının altı paramparça olana kadar falaka. Islak zemine serpilen tuz parçalarının üstünde zorla yürütmeler... ...yumruklamalar, tekmelemeler... ...nemrut işkencesine... Hazreti Bilal Sabrı Nihayet 1950 yılının 14 Mayıs'ı. Türkiye'de ilk demokratik seçimin yapıldığı tarih. Korkutulmuş, ürkütülmüş, sindirilmiş çoğunluğun eline ilk defa bir fırsat geçmiştir. Bediüzzaman ve talebeleri ilk demokratik seçimin aktif unsurları arasında yer alıyorlar. Hatta Bediüzzaman oyunu açıktan Demokrat Parti'ye veriyor. Sonuç, Demokrat Parti iktidarı. Ezanın tekrar aslına dönmesi ve kısmi de olsa hür bir ortam meydana gelmesi. Böylece Bediüzzaman ve talebelerinin üstündeki baskı kısmen hafifliyor. Ancak büsbütün kalkmıyor. Özellikle basın sürekli Bediüzzaman'la uğraşıyor. Yerinden kıpırdaması bile bazı gazetelere manşet oluyor. Yönetim tahrik ediliyor. Afyon hapsini takip eden iki yılı Emirdağ'da geçiren Bediüzzaman, Eskişehir'de bir süre kaldıktan sonra Isparta'ya yerleşiyor. Bu arada, Gençlik Rehberi isimli eseri, İstanbul'da Latin harfleriyle basılmıştır. Bazı etkili gazetelerin yaygarası sonucu, 163. maddeye muhalefetten Bediüzzaman hakkında İstanbul'da dava açılıyor. İstanbul'a gelip mahkemede hazır bulunan Bediüzzaman ve talebeleri beraat ediyorlar. Mahkemeler sürüyor. O kadar ki kesinleşmiş kararlara rağmen defalarca yargılanıyor. Hepsini tevekkürle karşılıyor. Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Vazifemiz Allah rızası için imana hizmet etmektir. Bizler asayişin gönüllü bekçileriyiz. Müsbet iman hizmeti içinde her türlü sıkıntıya karşı... Sabırla, şükürle mükellefiz Kardeşlerim Hastalığım pek şiddetli Belki yakında öleceğim Onun için Benim nur ahiret kardeşlerim Ehveni şer deyip Bazı biçare yanlışçıların hatalarına Hücum etmesinler Daima müsbet hareket etsinler Menfice hareket vazifemiz değil çünkü dahilde hareket menfici olmaz. 18 Mart 1960 Cuma. Bediüzzaman Said Nursi Emirdağ'da. Hasta. İleri derecede zatürre. Serum veriliyor. Bir süre uyuduktan sonra gözlerini açıyor ve şöyle diyor. Kardeşlerim. Risale-i Nur bu vatana hakimdir. Mason ve komünistlerin belini kırmıştır. Biraz sıkıntı çekeceksiniz. Fakat sonunda çok iyi olacak. Giderek ağırlaşıyor. Talebeleri bir an bile başucundan ayrılmıyorlar. Ama artık kimsenin yapabileceği bir şey yok. Allah dostu, Allah'a kavuşmak üzere. Hiç merak etmeyin evlatlarım risale Nur on misli fazlasıyla benim vazifemi yapıyor. Bana hiç ihtiyaç bırakmıyor. Yakında gideceğiz. Nereye gideceğiz üstadım? Urfa'ya. Arabayı hazırlayın. Araba ağrı salı Biraz tamire ihtiyaç var. Başka bir araba bulun. Gerekirse cübbemi satıp paratede hareketin. Mutlaka gitmemesi lazım. Bediüzzaman'ın Urfa'ya gittiği haberi Ankara'da bomba gibi patlıyor. Zamanın İçişleri Bakanı Namık Gedik, Urfa valisini arayarak Bediüzzaman'ı Isparta'ya döndürmesi talimatını veriyor. Vehimler hala kol gezmektedir. Hicri 1379 Ramazan'ın 25'i. Miladi tarih 23 Mart 1960 Gün çarşamba, yer Urfa İpek Palas Oteli'nin 23 numaralı odası Saat sabahın üçü Bediüzzaman Said Nursi yatağında son uykusunu uyuyor. Allah dostu düşmanlarının şerrinden nihayet kurtulmuş Allah'ına kavuşmuştur. Cenazesi yurdun dört yanından akın akın gelen sevdiklerinin iştirakiyle kaldırılıp Halilurrahman gölünün kıyısındaki dergaha gömülecek ancak 27 Mayıs darbesiyle tekrar yönetimi eline geçiren tek parti zihniyeti onu ölümünde bile rahat bırakmayarak gece kabrini açacak, askeri bir uçakla tabutunu bir meçhule nakledecektir. Maksat ...fikriyatını öldürmektir. Ama... ...milli vicdana mal olan fikir... ...ölümsüzleşir. <Gülüyor> Yeni Asya yayınları sundu. Bir başka programda buluşmak umuduyla... ...hoşça kalın. <Gülüyor>